Babilden sonra. There's gone to Hazırlayan ve sunan Erjuman Gülçay. mısın? Şairin böyle havada aşık oldum dediği o güzel havalar yerini giderek aşırı sıcaklara, kuraklığa, şiddetli yağışlara, sellere, afetlere bırakıyor. Aşırı iklim olayları gün geçtikçe yeni normalimiz haline alıyor. Farkında mısın? Gezegenimizin sınırlı doğal kaynaklarını tüketerek azmanlaşan kentlerimiz, bitmeyen beton aşkımız, fosil yakıtlara olan bağımlılığımız İnsan dahil tüm canlıları, yaşam alanlarını, havayı, suyu, toprağı, yeryüzünü tehdit ediyor. Ancak dünyanın dört bir yanında bu yeni normali kabul etmeyen, iklim krizine karşı harekete geçen, gidişata dur diyen milyonlar var. İklimi değil, sistemi değiştir diyenler, yeryüzünün sömürülmediği, kentlerin yaşanılabilir olduğu bir dünya hayaliyle bir arada mücadele ediyorlar. Üstelik bu mücadelede hepimize yer var. Şimdi daha geç olmadan harekete geçme vakti. Geleceğimiz için, gezegenimiz için, kentlerimiz için, iklim için ses ver. Fosilsiz bir geleceği hep birlikte inşa edelim. www.iklimicinsesver.org çok değil 40 45 yıl önce çocukluk günlerimde mevsimsel hava döngüleri yaşardık ve her birinin romantik isimleri vardı. Zemheri, ayandon, hüsun, Ku, ülker, gündönümü, kara ve kızıl erik, bıldırcın geçimi, kestane karası, turna geçimi, bağ bozumu, kuş geçimi, kara kış, kırlangıç fırtınaları. Kabak meltemi, koca karı fırtınası ki ardından soğuklar gelirdi işte bastırma yazı ve daha niceleri epey zamandır doğa kendi bildiğince hareket etmeye başladı işte zamansız işlerle insanları ve diğer canları hazırlıksız yakalıyor. İşte leyleklerin, çaylakların, turnaların, kırlangıçların gelme ve gitme zamanını bilirdik. İşte böcek hareketlerinin ne zaman başlayacağını ve ne zaman böceklerin yuvalarına döneceklerini... ...işte hayvanların çiftleşme zamanını, ağaçların dikilme zamanını... ...işte suların ona, onlara ne zaman yürüdüğünü, yürüyeceğini bilirdik. İşte cemre, cemreler düşerdi. Yani çocukken hep merak ederdim işte nereye düşerdi bu cemre ve nasıl bir şeydi. İşte serçe ...şeylerin ne zaman yumurtlamaya başlayacağını vesaire hep bilirdik. Saatli Marif Takvimi'nin o günkü yaprağı yırtılıp alınınca işte annem eğer varsa bir sonraki günün doğa hareketlerini okurdu. Şimdi artık her sabah açık gazetede bu isimleri duyunca içim burkuluyor açıkçası programa 350 Orgun Radyo anonsuyla başladık ve ardından bir doğa ağıtını Ludovic Inaudin'in piyanosundan dinledik. Arktik için ağıt. Kuzey denizlerine, denizlerinin sularına karışan buzul kütlelerinin acı çığlığını ve martıların yakarışlarını da duyduk bu ezgide. Bugün Açık Radyo'da Babil'den sonra programında bir konuğum var. Efe Baysal, 350 e Türkiye'den. Bir saat boyunca işte mavi yeşil gezegenimizi nasıl bu hale getirdiğimizi ve bundan sonra neler olabileceğini, iklim yıkımını yavaşlatmak, durdurmak için neler yapabileceklerimizi konuşacağız. Bilmak Kib'in iklim değişimi tarafından saldırı altındayız ve tek umudumuz İkinci Dünya Savaşı'nda yaptığımız gibi harekete geçmek diyordu. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk, merhabalar. E, merhabalar, e, nasıl bu hale geldik? Kısaca bahseder misin? Yani e, çok uzun e, olmayan bir süre içinde... ...işte ne bileyim çocukluk, e, düşlerimizde, günlerimizde... E, ...sahip olduğumuz bir sürü şeyi kaybettik. E, kısaca söz edersen çok sevinirim. Evet, e, teşekkürler öncelikle. Sen çok güzel bahsettin aslında. Yani e, iklim krizi dediğimiz... ...iklim değişikliği diyorduk artık... ...bugün iklim krizi demeye başladık. Yıkım, yıkım, yıkım belki daha doğru belki. değil mi? İklim, değil mi? Ee, e, i̇çinden geçtiğimiz süreç... ...bir yandan evet... E, ...gezegende çok büyük tahribat bırakıyor... ...ama hı hı. bir yandan da gündelik yaşamımıza... ...ve hatta anılarımıza... Hı hı. ...anılarımızla birlikte de... ...işte kültürümüze, geçmişimize... ...nasıl etki ettiğini gösteriyor. Hı hı. Dediğin gibi zira 50 sene önce... Evet. ...yaşadıklarımız çok artık geçmiş. değişiyor ki... ...bu 50 sene önce yaşadıklarımız... ...insanlık tarihinde aslında... E, ...oluşmuş pratikler bir yandan da... ...gözlemle... ...işte e, rüzgarlardır... ...böceklerin, hı hı. E, hayvanların çiftleşme Aynen, dönemidir... Evet. ...bunların hı hı. gözlemleriyle oluşmuş bir şey var... ...ama ne olduysa oldu... Hı hı. ...bir 50 senede... ...bir şeyler e, ters gitmeye başladı... Hı hı. ...ve belki böyle de bakınca... E, ...şey söylemek önemli... ...her ne kadar bunu biz hissetmeye... ...50 sene sürecinde başlamış olsak da... ...bu belki özellikle 80'lerden sonra... ...hızlanan bir şekilde... İşin hikayesini, tarihini çok çok eskilere kadar götürebiliyoruz bir yandan. Ee, insanın aslında doğa üzerinde tahakküm kurabileceği sanrısına kapılmasıyla başlayan... Ee, ...bir e, ne diyelim, e, bu dünyanın hakimiyim ben sanrısına Hı -hı. kapılmasıyla başlayan bir süreç. Ama bunun asıl hızlandığı süreç ne zaman? Bizlerin endüstri devrimi diye adlandırdığı, Hı -hı. işte son 200 sene içinde yaşadığımız ve e, modernleşmeyle beraber gelen, hızlanan dünya ile beraber gelen fosil yakıtları olan tutkumuz hı hı. ve fosil yakıt tüketimini <gülüyor> arttırmamız. Ki bu neye yol açıyor? Atmosferdeki karbondioksit miktarını, sera gazı salımlarının artmasına sebebiyet veriyor hı hı. ve bu da zaman içinde birike birike atmosferde hı hı. bugün içinden geçtiğimiz krizi tetikliyor. Hı hı. Bugün e, bilim insanlarının birçoğu ...özellikle son 200 yılda yaşadığımız döneme Antroposan Çağı ismini veriyorlar. Hı hı. Nedir bu Antroposan Çağı? Yani ortaya çıkmasında insanın başat rolü oynadığı yeni bir jeolojik çağdan bahsediyoruz hı hı. aslında. Yani artık bu belli başlı jeolojik çağlar vardır ya. Hani, evet. Artık buradaki değişimdeki itici güç kim? İnsan. Hı hı. Ama nasıl bir insan? Tüketim çılgınlığına tutulmuş... Ee, ...işte sistemin getirdiği e, bir şekilde e, tüketmeye başlamış... Hı -hı. ...işte bunu kapitalizme götürebiliriz... 80'lerde yetmişlerin ikinci yarısı ve 80'lerden itibaren... ...neoliberalizm dönemiyle de aslında birleşiyor bu... Hı -hı. ...ve neye yol açıyor bu? İyi. İklim krizine, biyoçeşitlilik kaybına, hava kirliliğine, toprak su kirliliğine... ...kaynakların tükenmesine, biyosfer ve geosferin radikal dönüşümüne yol açıyor... Hı -hı. Ee, Kaskiye Sasen, kent kuramcısı ünlü. Şunu diyor, bizim aslında 80'lerden sonra yaşadığımız süreç normal bir hava kirliliği, su kirliliği gibi tanımlarla açıklayamayacağımız yeni bir şeye geçtik artık. Ve artık e, bu basit tanımlar yerine geride bıraktığımız şey ölü toprak, ölü su diyor. Ve bir yandan da işte nasıl zehirlediğimizi anlatıyor. Bunun, doğanın, doğanın kendini yenilemesine izin. İzin vermediğimiz... Aynen öyle. Yani ekolojik eşikleri giderek misin? aşan bir e, gezegene Hı -hı. doğru gidiyoruz. Hı -hı. E, bir şekilde doğanın bize e, doğanın parçası iken... Ee, yaşadığımız pratiklerin dönüştüğü ve çok hızlı bir şekilde tükettiğimiz hı hı. tükettikçe azmanlaşan kentlerimizden tüketim mabetlerimizden bahsediyoruz fosil yakıtlara bağımlılığımızdan bahsediyoruz ve bugünkü aslında geldiğimiz noktadaki de hı hı. en e, birinci sebebiyet bu fosil yakıtları olan bağımlılığımız oluşturuyor hı. bu tüketim çılgınlığımızı oluşturuyor bir yandan da şey e, açık radyoda Zülfü Livaneli'nin katıldığı bir söyleşi vardı. Açık Yeşil'de Ömer Madre ve Ömer Şahin'e bir söyleşi vermişti. Orada şey diyordu. Yani insan iki ayağı üzerine doğrulduğu andan itibaren <gülüyor> bugüne hazırladı. Hani 200 yıl evet e, diyoruz ama belki de hani doğru. <gülüyor> yani doğanın üzerindeki işte bu tahakküm kurma arzumuz ki bu aslında bir yandan da şeyle de ilgili. Ee, insanın insan üzerindeki tahakküm kurma arzusuyla da yani Hı -hı. güçle evet, değil evet. bir şey bir yani yandan öyle. hikaye gerçekten de bu kadar gerilere doğru gidiyor mu? Hı -hı. bunun hızlandığı ve e, başka bir devreye sıçradığı başka bir noktaya sıçradığı yer endüstri devrimi 150. bir sonrası 70'ler 80'ler neoliberalizm e, aynen öyle -Regan dönemi, ve Hı -hı. Türkiye'de yaşadıklarımız bugün tabii, tabii. kopukta değil evet, dünyadaki aynen. genel sistemik öyle. mantıktan bir yandan da Peki 350 kelimesi ne anlama geliyor abi? Ee, onu da biraz... Evet, tam bu konuştuklarımızla bağlantılı hmm. bir şey. Ee, 350 ORG, küresel iklim adaleti için yerel topluluklarla beraber e, çalışan, hmm. e, ortaklaşmamız gerektiğine inanan, özellikle kırılgan toplulukların... Ee, ...iklim değişikliğinden sebep... E, ...giderek kırılganlaşan Hı -hı. topluluklarla... ...işbirliği yapan bir kuruluş. İsmindeki 350 de aslında... ...atmosferdeki milyon parçacıkta... E, ...ki olması gereken... ...maksimum karbondioksit miktarından geliyor. Hı -hı. Ee, bilim insanları diyor ki... ...350 ppm... ...bizim en üst güvenli sınırımız. Hı -hı. Bunun üstüne çıktıkça... İşte bugün gördüğümüz bu iklim değişikliği artık iklim krizi dediğimiz sürecin içine giriyoruz. Ki hmm. şu anda maalesef neredeyiz diye soracak olursak evet. geçen Mayıs'ta 411 ppm'e ulaştık. Hmm. E, 350 ORG'de ismiyle birazcık bu bilimsel gerçeği hmm. e, gündeme getirip sürekli bize hmm. geri dön. Daha evet. fazla gitme e, gittiğin yol yol değil uçuruma doğru gidiyorsun. Hmm. Bir an önce frene bas yavaşla ve e, aslında e, pratiklerini değiştir. ...dönüştür diyor. Peki bir şarkı arası verelim mi? Ne dinleyelim? Tabii ki. Sen getirdin yanında bir şeyler. Evet ben e, zulamdan e, tamam. parçalar biraz çıkarabilirim. E, Süper. E, şimdi 60 sonu 70'ler e, dünyada e, hareketlerin de başladı. Sosyal hareketlerin de iyicene canlandı dönemler. Ve bu dönemde de e, biraz yavaş yavaş aslında... ...bu de, deminden biri söylediğimiz... ...doğanın üzerine nasıl bir tahakküm kuruyoruz... ...ve bu nelere yol açıyor Hı -hı. o da... E, ...giderek e, sanatçıların da... ...şarkılarına taşıdığı bir dönem... E, John Mitchell'dan Big Yellow Taxi... ...1970 e, tamam, yılından... Tamam. ...Ladies evet. of the Canyon albümünden... Hı -hı. ...parça şöyle başlıyor... ...aslında... Hı -hı. ...bir e, şarkı bölümüyle... ...bugünkü durumu nasıl geldiği anlat deseler... Hı -hı. ...parçanın başı diyor ki... ...cennetin üzerine asfalt döktüler... ...ve otopark yaptılar diyor... Hı -hı. Birçok şeyi anlatıyor zaten bu bakımdan da. Ee, şimdi dinleyelim. Johnny Mitchell'dan dinliyoruz. <Gülüyor> seem to go that you don't know what you've got till it's gone they paid paradise put up a parking lot. took all the trees put them in a tree museum and they charge the people a dollar and a half just to see 'em. We seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Ooh, bah, bah, bah, bah, bah. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees.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 That you don't know what you've got till it's gone We paid paradise, put up a parking lot Ooh, ba, ba, ba, ba. I said, don't it always seem to go That you don't know what you've got till it's gone We paid paradise, put up a parking lot Ooh, ba, ba, ba, ba. We paid paradise, put up a parking lot Ooh, ba, ba, ba. <gülüyor> Şarkıda asfalttan bahsediyor Johnny Mitchell. Peki bu kentleşme ve iklim değişikliği meselesi üzerine neler söyleyebiliriz ki? Sen de bir kent hareketleri aktivistisin. Yani iklim aktivistisin tabii bugün için ama... hani. Biraz bahsedebilir miyiz? Kentleşme Biraz aslında ve belki üstünde örtüşüyor. Hı -hı. Çünkü iklim kriziyle nasıl baş edeceğimiz... ...nasıl bir dünya istediğimiz ve nasıl kentler... ...yaratmak istediğimizle Hı -hı. de... E, ...direkt birbiriyle bağlantılı. O yüzden Hı -hı. E, her ne kadar birbirinden... ...kopuk hareketler gibi zaman zaman gözükse de... ...aslında birbiriyle... ...doğal müttefikler diye Hı -hı. adlandırıyorum ben. E, kent hareketleriyle... ...iklim e, hareketini bir yandan da. Hı -hı. E, bizlerin bugün... E, Belki şöyle başlamak belki Hı -hı. daha doğru olacak. Hı -hı. Şimdi... ...insanlığın kentleşme pratikleri... ...12 bin yıl önceye kadar gidiyorsa yerleşiklik şayet... Evet. Yerleşiklik evet. 2009'da biz önemli bir eşiği açtık. 2009'da insanlık uygarlığını... ...ilk defa yarısından fazlası... ...kentlerde yaşamaya başladı. Korkmuş. Ee, bu şunu gösteriyor... ...kentler... ...kendine yeterli olmayan halleriyle... ...bu kadar insanları bir yandan taşıyor... ...ve... Ee, bir yandan da işte ekonomik pratiklerimizden dolayı da sistemik mantıktan dolayı da hakikaten tüketim mabetlerine dönmüş durumdalar. <Gülüyor> Bu sadece kentin içindeki yapılı alan betonlaşmadan asfalttan bahsetmiyoruz. Bizim kentli halimiz e, ne bize iyi geliyor aslında ne de dünyaya iyi geliyor. Şöyle ki kentler birazcık böyle azmanlaşan. Yani bir masum hayvanın ismini kullanmak istemiyorum ama ahtapotun kolları gibi diyeceğim. <gülüyor> Benzetmeyi yapmak için. Her yere doğru yayılan bir hali var. Neye yol açıyor? İşte bugün İstanbul düşünmemiz bile yeterli. Artık dış çeperlerine aşmış, kırıp geçmiş. Kır nerede başlıyor, kent nerede başlıyor? Beton adaları. Beton adaları oluşmuş. <gülüyor> evet. Bu ayrımların silikleştiği <gülüyor> ve sürekli bu tüketimi de tetiklediği için... Enerjiye ihtiyaç duyan, suya ihtiyaç duyan hmm. e, ve bunu da dış çeperlerinden karşılayan bir hale gelmiş durumda. Hmm. E, bir yandan da kentin içine baktığımızda bu yoğun asfalttan, betonlaşmadan dolayı ısı adalarının oluştuğunu, hmm. doğal alan yitimlerini, ormansızlaşmanın arttığını görmeye başlıyoruz. Kar kuraklığı var. Aynen öyle. Mi? Yani iki senedir yani en son ne? 2016'da yağmıştı kar İstanbul'a. Evet ve yani e, bu e, yağdı da ama, ama birden bir e, evet. nasıl diyelim e, ani bastırıyor tabii birden. Tabii. E, evet. Yani eskiden böyle bir yumuşak geçiş tabii, falan tabii. öyle bir şey yok artık. Bilirdik Çok... kar yağdı ha. kalırdı bir süre ha. falan sonra artık bahar gelirdi. Artık şey yerirdi. dinliyoruz değil mi yani e, ilginçtir böyle bir şey yoktu. Yağmur yağacağı zaman son dakika haberi geçiyor. Son evet. dakika İstanbul'da evet. yağış olacak. Doğru. Hani bu bile bir şey söylüyor aslında. Yani şöyleymiş İstanbul'da hani bir kış gününde yakılan yani ortaya çıkan ısı 50 bin ton kömürün yakılmasıyla ortaya çıkan bir ısıymış. Muhasam. Yani hani kömür yakmıyoruz doğalgaza geçtik hava temizliyoruz ama. Öbür tarafıyla da yani kentin üzerinde bir ısı duvarı oluşuyor ve kar inmiyor yere. Tabii ki tabii ki. Yani doğalgaz böyle hı hı. E, çok naif gibi gözüküyor ama fosil yakıtlardan Kesinlikle. da biri olduğunu yani da. Kesinlikle yani aynen ben mesela üç yıldır evde fosil yakıt yakmıyorum. Yani nasıl ısınıyorsun diyeceksen yani evet bir şekilde ısınıyorum. Ama bir yandan da ne doğalgaz, e, maalesef ne kömür, buna ne ne odun. da muhtaçta kalmak durumunda da kaldığımız zamanlarda oluyor. Kendi pratiklerimizden evet. dolayı başka alternatiflere bakmamaktan dolayı belki de. Hı hı. Bugün bir artık kentleşme pratiklerini gezegen ölçeğinde kentleşmeden bahsediyoruz. Yani diyorlar ki Sibirya'nın tundralarından Brezilya'nın yağmur ormanlarına Antarktika'nın buzullarından hatta belki okyanuslara Hı -hı. ve nefes aldığımız havaya kadar dünyanın tüm yüzeyi hiçbir dönemde olmadığı kadar şöyle ya da böyle kentleşmiş durumda. Evet. Bu da şunu gösteriyor bizim bu kentleşme pratiklerimiz bir yandan yaşanmaz sürdürülemez bir Hı -hı. şey yaratırken e, yaşam alanı yaratırken. Hı -hı bir yandan kentler iklim krizinin faili konumuna geliyorlar. Hı hı. Bu işte betonlaşmayla, evet. ulaşım pratikleriyle enerjiye ihtiyaç duyduğu için ama bu iklim krizinin faili olması durumu uzun vadede hı hı. iklim krizinin mağduruna da mağduruna çeviriyor. dönüşüyor evet. Ee, yani yaşadık işte yani son bir son bir ayda ordu da bileyim İstanbul'da, Ankara'da bir sürü yerde Evet. E, e, ne ne Selvaskın. modası başladı. Eyvah arabaların üzerine hemen halı Kal, sergileri, evet. E, şimdi Gerçekten. bu tabii trajik komik bir yerinden bakıyoruz ama genel bunun... gibiydi İstanbul o günlerde, değil mi? <gülüyor> ama bir yandan da şöyle bir yansıması da var. Mesela Yunanistan'daki hmm. son yangınları hatırlayacak olursak. Tabii. ...o kontrol edemeyen, edilemeyen yangınlar... ...yaşam alanlarına kadar girip... ...Atina'nın üç kilometre ötesindeki... ...yerleşim yerinin şu anda ismini hatırlayamayacağım... Hı hı. ...yerleşim alanının içine kadar girerek... ...oradaki yaşam alanını sek, sek, kenti tahrip etti. Seksen tane insan öldü. Milyonlarca canlı Aynen. bahsedilmiyor belki ama... ...onlar Aynen. öldü yani... <gülüyor> ...Angelo Pulos'un bütün birikimi gitti... ...o entelektüel birikimleri yani inanılmaz. E, bu bakımdan... E, ...yani... Ee, işte June Mitchell parçasında diyor cennet üzerine asfalt döktüler ve otopark yaptılar. Hı -hı. Hakikaten de bu e, kentleşme pratiklerimizi e, gözden geçirmemiz nasıl evet. daha yaşanılabilir Hı -hı. bir e, kent kurabiliriz bugünden Kurgulamamız lazım. Geç bile kalmış durumdayız aslında. Ha, Harekete geçmemiz hı. gerekiyor. İklim yıkımı kapımızda değil artık evimizin içinde gerçekten. Kapıyı kırdı girdi ben içim salonda. 3 üç, üç hafta önce kayıda gelemedim biliyor musun? Tekrar program çalmak zorunda kaldık. Evdeydim işte bir anda koptu bir fırtına. Üç saat kadar sürdü. İşte ağaçlar devrildi. Elektrik direği yıkıldı. Su bastı minibüs yolunu filan. Durdu hayat ve gelemedim kayıda. Evet yani burada şuna önemli. <gülüyor> Kentler bir yandan nasıl... Ee, ...bu iklim değişikliğine karşı... ...önlem alacaklar ama bir yandan da nasıl... ...içinden geçtiğimiz süreçle... E, Uyum. ...uyumlu hale gelecekleri... bunu hı hı. ...buna ne giriyor? Yani altyapı da giriyor. Tabii, tabii. Böyle bir şey hazırlıklı... ...değiliz. Doğru. Bu planlamayı getiriyor. Hı hı. E, bizler maalesef... E, ...planlamayı... E, ...bir maalesef yönetimlerimiz... ...bir düşman Doğru. olarak addettiği Aynen. için... Olsaki iklim krizi yani öyle. Sırf biz mi abi İsveç'teki insanlar orman yangını nasıl söndüreceklerini bilemediler. Evet. Çok hazırlıksınız. Yani bir uyum meselemiz var eğer hani böyle yaşayacaksak. Öyle... Belki şunun altını çizmek gerekiyor ki bu bir dereceden biraz yükselttiğimiz yani Tabii. endüstri devriminin başlangıcına göre bir dereceden biraz daha fazla yükselmiş durumda. Dört dereceden bahsediliyor. Evet Örneğin yani e, Paris iklim Anlaşması diyor ki bir buçukla e, sınırında tut olmadı iki derece maksimum. Evet. Ama kimse bir derecenin biraz üzerinde bu kadar e, kriz halini yaşayacağımızı da e, tahmin etmiyordu. Ay bir şarkıyla ara verelim Efe valla. E, evet şarkı yine biraz. <gülüyor> e, konuşacağız. Ne çalışacağız? E, yani bu konuştuğumuz moral bozukluğuna iyi mi gelecek evet. yoksa iyice mi şey yapacak evet. bilmiyorum ama yine 1970'ten tamam. Iron Butterfly'dan Slower than Gun silahtan daha yavaş diye çevirebiliriz Metamorphosis albümünden ne diyor ee, Biraz kentlerin ne hale geldiğini konuşurken tamam. Iron Butterfly'de kasabanın biraz çöküşünü anlatıyor tamam. ve kilometrelerce uzanan petrol dumanı havada sanki şeffaf mezarlar gibi Hı -hı. diyor. Hı -hı. Biraz Buradan alalım. Umudu belki tamam. sonraki şarkılara bırakalım. Iron Butterfly'dan dinliyoruz. Slower Dangan. your town town coming down smoking stacks on industry's backs in the slides of a cigarette packs feel secure they're all Peki bütün dünyada 8 Eylül'de bir e, iklim için ses ver eylem olacak. Neden 8 Eylül? Yani ve neler yapılacak dünyada ve Türkiye'de? Ondan da söz edebilir misin? Evet şimdi biraz kentleşmeden bahsettik. Hı -hı. Kentleşme bizi niye götürüyor? Biraz yerel yönetimlere getiriyor aslında tamam. ve e, yerel yönetimlerinde... Yapabilecekleri olduğunu aslında e, bugün e, birçok yerde konuşuyoruz söylüyoruz iklim değişikliğine karşı harekete geçmesi gerektiğini yerel yönetimlerin hı hı. eski pratikleriyle devam edemeyeceğini net taahhütler vermesi gerektiğini söylüyor. E, bize bugünkü karşılaştığımız hı hı. dünyanın hali e, 8 Eylül'de dünyanın dört bir yanında Rise for Climate adlı. Hı hı. ...bir küresel eylem günü düzenleniyor. Tamam. Türkiye'de de iklim için ses ver denecek, senin de dediğin gibi. Tamam. Bunun birazcık nedeni de 12-10 deritörü arasında... E, ...Kaliforniya'da dünyanın dört bir yanından gelen yerel yönetimlerin... ...demokratik kitle örgütlerinin e, olduğu bir küresel iklim eylem zirvesi gerçekleşecek Amerika'da. Hı hı. Ve burada da bu küresel iklim eylem zirvesinde yerel yönetimlerden net taahhütler bekleniyor. Ancak günün sonunda biraz şey biliyoruz yani iklim krizi dediğimiz mevzunun aslında yerel yönetimlerin veya hükümetlerin o bürokratik ağırlığına bırakılamayacak kadar ciddi ve aciliyet barındırdığını biliyoruz. Hı hı. 8 Eylül birazcık küresel ölçekte bu 12-14 Eylüldeki küresel iklim eylem zirvesini göstererek işaret ederek diyor ki sizi hı hı. izliyoruz. Hı hı. Net taahhütler bekliyoruz. Hı -hı. Harekete geçin. Hı -hı. Bu birazcık tabii şununla da ilgili. Yani e, Trump sonrası dünyada hükümetlerin, e, devletlerin birazcık belli başlı ülkelerin e, ayak sürçmeye başladığını görüyoruz. Paris İklim Anlaşması ile ilgili. Trump başta olmak üzere. Tamam. Ki bunun yansıması sıkıntılı oluyor ama Amerika'da birçok eyalet... ...hayır biz Paris İklim Anlaşması'nda... ...devam edeceğiz diyorlar. Tamam. Ee, buradan aslında... E, ...yerel yönetimlerin de bir şeyler... ...yapabileceğini söylemek için... ...12-14 Eylül küresel iklim eylemi... ...zevrisi düzenleniyor. 8 Eylül'de de... ...küresel eylem gününde de hep beraber... ...iklim için ses vereceğiz. Hı hı. Öncesinde de sanıyorum bir şey olacak değil mi? Ee, bir, bir evet. Şimdi, dü e, şimdi dünyanın dört bir ...yanında 8 Eylül'ü... E, ...besleyecek. Belli başlı... etkinlikler yapılacak. Hı hı. E, Türkiye'de de etkinliklerden bahsederiz ama ondan öncesinde 1 Eylül'de e, Kadıköy'de Koşu Yolu Parkı'nda e, Naomi Klein'ın işte bu her şeyi değiştirir e, kitabından tamam. esinlenerek yapılmış bir belgesel var. Hı -hı. E, bu, bunun gösterimi yapılacak tamam. 1 Eylül'de Koşu Yolu Parkı'nda. E, aynı zamanda Sarıyer'de Kilios Kum Sanat Festivali başlıyor bu tarihlerde. 3-7 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam tamam. bu tarihlerde de ee, doğayla dayanışma etkinliğin adı bu seneki. Ee, bu çerçevede bir kumdan e, ne diyelim bir heykel aslında ha, inşa güzel. edilecek. Herkes. Bir belki altın çizmek yarar var. Ee, ben Sarıyerliyim ve Sarıyer'de e, gerek Sarıyer'de olsun gerek İstanbul ölçüğünde veya Türkiye ölçeğinde olsun Hı -hı. bir doğa kent savunucusu abimiz arkadaşımız Emin Turan'ı biz geçen sene maalesef biliyorum, kaybettik. Biliyorum ben. Ve Emin kendimize abi kendimize ...Kum Sanat Festivali'nde de çok emeği olan birisiydi. O, o akşam değil mi? hayatını kaybetti, heykel evet, yapmış sıcağın ey, altında. Ve ey, o karımız. akşam biraz sıcaktan dolayı evet, bir maalesef evet. kaybettik. Hmm. Biraz onun anısına da aslında bu Kum'dan Sanat Festivali hem devam ediyor... Hı -hı. ...hem de aslında biz kent doğa savuncularına, sanatçılara Hı -hı. da başka bir hissiyat, başka bir sorumluluk da veriyor aslında. Peki bir şarkı arası da verelim mi? Verelim. Ee, buradan. dinleyeceğiz? Rolling Stones'a geçebiliriz. Yine biraz 70'lerden gidiyoruz ama 69'dan Hı, Lady Bleed albümünden. Aslında parça Vietnam Savaşı'na yönelik yazılmış bir parça ama Mick Jagger'da bir e, röportajında şunu diyor parçayı bugün de iklim değişikliğiyle de aslında okuyabiliriz bir yandan Hı -hı. diyor. Hatta Sandy Kasırgası'na örnek veriyor. Hı -hı. Doğal afetleri de bir gönderme yapıyor parça diyor. Çünkü parça başında fırtına yaşamı tehdit ediyor diyerek açılıyor ve Hı -hı. bana bir barınacak yer ver. Diyor Gime Shelter Rolling Stones'dan Peki dinliyoruz Ki, e, bu etkinliklerde başka bir şeyler olacak mı? Onlardan da sözler misiniz? Evet şimdi Türkiye'de şu ana kadar netleşmiş 7 etkinlik yeri var. İstanbul dışında. İstanbul Hı -hı. dışında 5, İstanbul'da 2 tane etkinlik var. Hı -hı. Ee, bunlardan İstanbul'a başlamak gerekirse biraz Boğaz'ın iki yakası iklim için ses verecek. Hı -hı. Bunlardan biri Kadıköy, Kalamış Parkı'nda bir e, şenlik e, düzenlenecek. Hı -hı. E, buradaki önemli nokta iklim elçileri. Kadıköy iklim elçileri e, bu örgütlenmeyi gerçekleştiriyorlar. E, Kadıköy iklim elçileri de Kadıköy'ün iklim eylem planı esnasında bir araya gelmiş bir gönüllü topluluk ve bu iklim meselesini Kadıköy'de daha fazla gündeme getirmek ve Kadıköy Belediyesi'nin iklim eylem planının hayata geçirilmesinde aslında rol oynamak için bir araya gelmiş bir ekip. Ee, bunun yanında Sarıyer'de e, Çevre Kültür Sanat Çevre Kültür Festivali'nde e, 8 Eylül'de bir iklim forumu gerçekleşecek ve bir onun arkasından iklim için ses verme etkinliği gerçekleşecek. Kırklar Elinde Doğayla Dayanışma Derneği'nin yine bir etkinliği gerçekleşecek. Çok güzel. Odun Pazarı, Eskişehir Odun Pazarı ki Eskişehir özellikle termik santral mücadelesinden dolayı da son dönemde iklim hareketinin önem verdiği bir yer. Bir pedallama etkinliği, bisiklet etkinliği yapılacak katılımcı bir şekilde. Alakır Nehri Kardeşliği Antalya'da Alakır Vadisi'nde bir iklim forumu gerçekleştirecek. Herkesi davet ediyorlar. Ee, Çanakkale'de de iki noktamız var. Kaz Dağları, Çevre, ee, Kültür, Koruma Derneği, Çırpılar Termik Santrali'ne karşı bir etkinlik. İda Dayanışma Derneği de ee, Güzel Yalı Plajı'nda bir etkinlik gerçekleştirecekler. Bu etkinliklerin ayrıntıları netleştikçe bizler 350 Türkiye'nin, ...kanallarından... E, ...daha net bir şekilde duyuracağız. duyuracağız... ...Twitter'dan ve Facebook'tan... ...ayrıca iklim için ses ver ORG'den de... ...bu etkinliklerde neler olacağı takip edilebilir. Tamam. Sanıyorum bu hani... ...iklimle mücadelede... ...yerel yönetimlere çok iş düşüyor... ...Mesela Kadıköy Belediyesi örnek bir belediye o anlamda... ...yani anaokullarında çocuklar... ...örneğin iklim değişikliği meselesi... ...anlatılıyormuş... ...işte iklim elçileri diye bir çalışması var... ...sanıyorum bir park kuruldu... ...açıldı ya da açılacak... ...işte Yeşil Düşünce Derneği'nin yine Ege Bölgesi'nde... ...işte bazı belediyelerle yaptığı iklim okulları var... ...yani işte bu güneş enerjisiyle ilgili yaptığı çalışmalar var... ...yani başka neler yapılabilir... ...yani topluluklar ve bireylere düşen nedir... ...yani elbette ki çok büyük bir karşı çıkış gerekiyor... ...yani küresel çapta ama... ...yani o çıkış oluşana kadar örneğin ben ne yapabilirim... ...mesela küçük küçük önlemlerim var ya... ...yani işte... ...karbon ayak izimi az... Hani, e, ...yeryüzüne az bırakabilmek için çabam var... ...işte yine su ayak izimi aynı şekilde... Şimdi ...pet şişe kullanmıyorum... İşte ...çantamda bez, torba taşıyorum... ...poşet kullanmıyorum... E, ...neler yapılabilir yani bireysel olarak? Ne yapabiliriz? Şimdi evet bunların hepsi... ...attığımız bireysel adımlar... ...değerli adımlar... ...zira aslında... Biraz özellikle 80'li jenerasyonu sonrası, Hı -hı. Ki kendimi de içine Hı -hı. katıyorum, e, yabancılaşmış ve aslında otomasyonu uğramış bir halimiz var. Şunu demek istiyorum, evet. iklim çerçevesinde Hı -hı. bakacak olursak ama bunu başka yerlere de çekebiliriz. Enerjiden yabancılaşmış durumdayız başta. Ne gibi görüyoruz? E, düğmeye açtım, kapadım, evet. ışık geldi, gitti. Oysa ki o Hı -hı. E, aslında elektrik gelene kadar nereden geçiyor, nasıl Tabii. geliyor, nasıl üretiliyor ve nasıl tüketiliyor da, da biraz göz atmak gerekiyor. Kesinlikle. Bu yabancılaşmayı atacak, e, yabancılaşmayı üzerimizden atacak her adım ki bu işte karbon ayak izini azaltmaya yönelik ki bunun için bir farkındalık gerekiyor. Hmm. E, çok değerli adımlar. Hmm. Su ayak izi aynı şekilde. Su aynı şekilde. Su ayak izi aynı susuzluk şekilde. gündemde. Yani. Değil mi? Yani iklim krizi, süre e, susuzluk, e, su kıtlığı yaşayabileceğimiz söyleniyor Anadolu'nun. Gidişat e, bu şekilde devam hmm. ederse engellemezsek şayet. E, bu önlemleri almamız gerekiyor. Bunun yanında ama e, bir yandan da tam da dediğin gibi... Ee, bir arada sesi yükseltmemiz gerekiyor. Mutlaka. Ve burada da e, aslında iklim krizi ne kadar devasal bir sorun olarak gözükse de yerellerin atacağı her küçük adım şunu unutmaması gerekiyor. Dünyanın dört bir yanında bu küçük adımlar atılıyor. <Gülüyor> Ve burada e, yerel yönetimlerimizden birincisi bir talep etmeliyiz. Yerel yönetimlerin Binaların enerji kullanımı, hmm. kentsel gelişimin şekli, atık yönetimi, hmm. ormansızlaşmanın engellenmesi, enerji verimliliği konuları başta olmak üzere. Hmm. Yerel ünitimlerin birçok konuda yapabileceği noktalar var. Hmm. Ee, enerji verimli çok fazla bahsedilmeyen bir konu ama evet. çok ciddi bir konu. Yani hani Uluslararası Enerji Ajansı sıcaklıkların 2 derece altında kalması için gereken sera gazı salımlarının %40'ının enerji verimliğinden karşılanabileceğini iddia ediyor. Hmm. Bu çok önemli bir sayı. Hmm. Aynı şekilde yenilenebilir enerji, topluluk odaklı yenilenebilir enerji önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Ve yerel yönetimlerin bunu desteklemesi gerekiyor. Şu anda kooperatifler önünde belli başlı mevzuat engelleri bulunuyor. Bunların e, basitleştirilmesi evet. gerekiyor. Binalarda güneş panelleriyle ilgili belli başlı sıkıntılar bulunuyor. Bunların birazcık daha e, nasıl diyelim kolaylaştırıcı yöntemlerinin çıkarılması gerekiyor. Burada Hı -hı. da yerel yönetimlere de bir kümete de çok iş düşüyor aslında. Bu talebi yap etmemiz gerekiyor. Hı -hı. Yerel yönetimler sera gazı salım envanterini çıkarmanın yanında iklim eylem planlarını hazırlamak zorundalar. Hı -hı. E, vatandaşlar olarak bunu talep etmeliyiz. Bizler iklim için ses ver ORG'de bir dilekçe örneği hazırladık. Hı hı. E, çıktısını al, belediyene sor. İklim eylem planın var Çok mı? Sel. Yoksa sen ne yapmayı düşünüyorsun? Peki. Yapacak mısın? Harekete geçecek misin diye. Hı hı hı. Bu tip küçük adımlar ve bu tip küçük adımların etrafında örgütlenme ee, bu devasal soruna karşı atılabilecek cesur ama değerli cesur ve değerli adımlar hı hı. bunları e, şey önünde bulundurmalıyız zorlamak hı hı. durumundayız. Evet. Tabii, tabii bir de bu endüstriyel hayvan hayvancılık büyük bir risk yani iklim değişikliği iklim yıkımında. ...olabildiği kadar işte bu ürünleri de tüketmemek... ...ne bileyim otomobile binmemek... ...ulaşımda uçağı kullanmamak gibi... ...bir Topu sürü şey taşıma. yapabiliriz tabii evet eyvallah... Ee, ...arabadan in yani. bisiklete bin... ...değil mi? Evet bir şarkı daha dinleyelim mi? Ee, dinleyelim... Ee, ...biraz hızlanmak için... olur. Ee, ...bir... E, ...biraz... E, yerelin öneminden bahsediyoruz... Tamam. ...Papua Yeni Gine'den gelsin... Ee, ...Aus Island String Band... Tamam. Şarkı Climate Change Song e, ve Ağustos Adası'ndaki iklim değişikliği hakkında suların yükselmesi erkekleri ve kadınları ve toprağa etkiliyor. Açgözlük ve bencillik iklim değişikliğine sebep oluyor. Tamam. Hükümeti ve hükümetleri Manus'un insanlarına hmm. sahip çıkmaya çağırıyoruz diyor. Tamam, tamam, dinliyoruz. Yeah. Ni playeti. Ol be Na Valla da konuşacak çok şey var ama işte programın süresi de kısıtlı bir toparlamak istersek ne diyebiliriz Efe? E, vallahi yapacak çok işimiz var hı hı. ama e, her geç kaldığımız günde ileriye dönük çok ciddi bir e, geleceğe yönelik iklim faturası ortaya çıkarıyoruz. Bu e, sadece ekonomik anlamda değil hı hı. bir yandan da yaşamı da tehdit ediyor. Hı hı. Ve e, harekete geçmemiz gerekiyor. Hı hı. E, iklim dediğimiz mesele, gezegen dediğimiz mesele aslında en büyük müştereyimiz. Bunun e, bir şekilde e, aslında siyaset üstü değil ama yeni bir siyaset diline bunu da kapsayacak bir şekilde ihtiyacımız var. Ve müşteremiz olan iklim için de... E, daha yoğun bir şekilde mücadele etmeye ihtiyacımız var. Hı hı. Ee, biliyoruz ki tek bir etkinlik günüyle bu devasal sorunlar aşılamayacaktır. Hı hı hı. Ama adım atmamız gerekiyor ve 8 Eylül'de biraz aslında herkesi iklim için ses verme davet ediyor. Hı hı. Bu sadece 8 Eylül'le sınırlı değil. Tabii. Bundan sonrasında da hı hı. bu sesi yükseltmemiz gerekiyor. O yüzden de e, atabileceğimiz her adımı e, atmamız gerekiyor ve bir yandan da şunu unutmayalım. Hı hı. Türkiye'de Iklim hareketi hı hı. E, adını vermeyen bir sürü yapı, e, işte ekoloji örgütü, kent örgütü var. Ama bu örgütlerin hepsi aslında e, belli başlı projelere bir e, sen buraya niye bu binayı dikiyorsun veya buraya termik santrali niye yapıyorsun dendiği anda iklim hareketinde müttefiki. Hı hı. Ve bu sesleri bizim Anadolu'dan yükselen, Trakya'dan yükselen bu sesleri e, daha da çok arttırmamız gerekiyor. Hı hı. E, zira zaman daralıyor. Doğru. daha geç olmadan da harekete geçmeliyiz ben hatta şeyi düşünüyorum yani bir meseleyi anlatmak için sanatın gücünü yeterince kullanmadığımızı düşünüyorum ben. Yani 2015'te bir iklim için koro kurmuştuk biz yani evet. bence yani bir şarkı bir ...şiir... ...birçok insana birçok şey anlatabilir... ...bu programı tekrarlayalım bence... ...hani iklim... ...yıkımı ve sanat başlığı bir şey daha yapalım... ...Ezgi'yi de davet edelim hatta... Daha, bunun, ...ben şimdiden sözünü alayım senden... <gülüyor> Sevgili dostlar bugün 350 or Türkiye'den Efe Baysal konuğum oldu. İklim meselesini genel hatlarıyla konuşmaya çalıştık. İşte 8 Eylül'de dünyanın birçok yerinde iklim yıkımına karşı sesimizi duyurmaya çalışacağız. E, son bir söyleyeceğin bir şeyler var mıdır Efe'cim dinleyicilerimize? E, herkesi 8 Eylül'de kendi yer elinde iklim için ses vermeye davet ediyoruz. Aha. Ee, ve bu sadece 8 Eylül'e değil, daha sonrasında da mücadeleyi devam ettirmek için herkesi davet ediyoruz Peki. bu mücadele. Ee, şimdi ne dinleyeceğiz? O zaman son bir şarkıyla programı kapatalım. Ee, pitch Pet Singer'dan gelsin. Evet. Ee, parçanın adını sen... Ay Eyvallah. Allah, ister misin? Take action on climate change. Kline, evet, climate, climate change. change. E, ne diyor şarkıda? İklim evet. değişikliğine karşı harekete geç diyor. Hı -hı. E, aslında parçanın sonunda da biraz neden bu parçayı seslendirdiğini de eski bir parça bu 30 Hı -hı. yıl önce yazdığı bir parça çocuklarla beraber seslendiriyor. Parçanın sonunda da şimdi tekrar çalmamın nedeni herkesin yerel toplumunda fosil yakıtlara karşı harekete geçmesi gerekiyor dünyayı <gülüyor> kurtarmak için ve yerel ölçekte yerel topluluğunda bir an önce harekete geç. Sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir bir yaşam için harekete geçmemiz lazım. Aha. Çünkü dünyayı ve birbirimizi seviyoruz diyor. Okay. Bununla bitirelim, bitirelim o zaman. Şöyle yapalım mı? Doğa Aktivisti... iki arkadaşımız var ve bugün de evlilik yıl dönümleri. Ben dün bu 1 Eylül'deki film gösterisi için onları aramıştım. Bu 50. yıl dönümlerini ben kutladım. Defne Koruyrek ve Vasif Kortun. Mesela bu şarkıyı onlar için çalalım mı? Çok güzel olur. Ben de kutluyorum 2 sene de. Peki. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Haftaya cumartesi 15'te Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle Esen kalın.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 Locally, in our own communities, for responsible and sustainable living. Why? Because we love this earth, and we love each other. Barbie Danson. Barbie Rüzgara bırakılmış the sesler We're Hazırlayan ve sunan Erdemen Gülçay